Talon. Bu program Türkiye'nin en kapsamlı teknoloji e olan Cihaz Pazarının katkılarıyla hazırlanmıştır. Aradığınız tüm ölçü aletleri, test cihazları ve kalibratörler Cihaz Pazarında sizleri bekliyor. Metroloji ve kalibrasyon nedir ve neden gereklidir? Metrolojinin ve kalibrasyonun dünyada ve ülkemizde neden gerekli olduğu konusuna kısaca değinmek istiyoruz. Öncelikle neden metroloji ve kalibrasyona ihtiyaç duyulmuştur ve neden duyulmak zorundadır? Bu soruların cevabını vermek için birkaç olayı irdelemekte fayda var. Acaba doğru ölçmeyen bir tıbbi teşhis cihazı ile muayene olarak tedavi görmek ister miyiz? Ya da marketimizden aldığımız ürünlerin yanlış ölçen bir terazide tartılmasını nasıl karşılarız? Yükseklik göstergesi hatalı çalışan bir uçakla yolculuk etmek ister miyiz? Aklımıza gelen diğer bir soru hangi iş adamının hatalı ölçen bir cihazdan dolayı oluşacak maddi ve manevi kayıplara kayıtsız kalabileceği? Bir başka soruda, acaba kullandığımız elektrik, su ve doğalgaz gibi hizmetlerin ücretlendirilmesine yarayan sayaçların hatalı çalışmasını kabullenebilir miyiz? Bu örneklerin sayısını çoğaltmak mümkün. Aslında ölçme işlemi hayatımızın her noktasında var ve hayatımızın vazgeçilmez parçası. Doğru ve güvenilir ölçme faaliyetleri bilimsel, ticari, ahlaki ve sosyal boyutları olan bir konu. Toplumsal, bölgesel, milli hatta milletler arası ilişkileri etkileyecek önemde teknik ve sosyal bir konu. Karşılıklı ilişkiler söz konusu olunca da anlaşılır ortak bir ölçme sistemi ve birimlerinin oluşturulması gerek. Tabi her toplumun, her ferdin ölçme faaliyetlerinden farklı seviyede ve farklı fiziksel birimlerde yararlandığını gözden kaçırmamak gerekli. Satın aldığımız ekmeğin ağırlığını ya da nanoteknoloji kullanılarak üretilen bir parçanın uzunluğunu belirlemek, doğru ve güvenilir ölçme işlemlerinin farklı seviye ve konularda hemen her kesimden insanı etkileyeceği açık. İşte seviyesi ve sahasına bakmaksızın ölçme ile ilgili her türlü faaliyeti metroloji kelimesiyle ifade ediyoruz. Metrolojik faaliyetleri, bilimsel metroloji, endüstriyel metroloji ve yasal metroloji olarak temel üç bölüme ayırabiliriz. Bilimsel metroloji Ağırlıklar ve ölçüler genel konferansında kabul edilen karara göre teorik tanımı yapılmış, fiziksel birimlerin realizasyonlarını gerçekleştirerek primer ya da birinci seviye ölçü standartlarının oluşturulmasını temin eder. Ülkemizde de bu konu ile ilgili olarak Ulusal Metroloji Enstitüsü kurulmuş ve görevlendirilmiştir. Endüstriyel metrolojinin tanımını ise şöyle yapabiliriz. Bilimsel metroloji sonucunda elde edilen birinci seviye standartlara bağlı olarak araştırma, üretim ve deneylerde yapılan ölçme faaliyetidir. Bu faaliyetleri ikinci seviye ya da kalibrasyonda denilmektedir. Çoğunlukla kalibre etmek ifadesiyle karıştırılmasına rağmen kalibrasyon sadece deneysel sonuçlara dayanır ve ölçüm ekipmanının ayarlanması, sıfırlanması ya da tamiri gibi konuları içermez. Kalibrasyonun yapılması veya yaptırılması tamamen isteğe bağlıdır. Ülkemizde bu konuda faaliyet yürüten akredite laboratuvarlar olduğu gibi akreditasyon disiplini dışında çalışan küçük laboratuvarlar da mevcuttur. Yasal metroloji ise, ticarette esas teşkil eden ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyonu ile ilgilenir. Örneğin, alım-satımda kullanılan terazi ve kantarlar, benzin pompaları, su sayaçları bu kategoriye girer ve kalibrasyonları zorunludur. Ülkemizde 3516 sayılı kanun yasal metrolojiyi tanımlamaktadır ve konu ile ilgili yürütme sorumluluğu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na aittir unutmamak gerekir ki ölçülemeyen hiçbir şeyin iyileştirilmesi mümkün değil. Doğru ölçebilmek için de ölçmede kullanılan ekipmanların periyodik olarak kalibrasyonun yapılması gerekli. OK kalibrasyon Merkezi sundu. Etalonun diğer bölümlerini kalibrasyon netin podcast dizinin de takip edebilirsiniz.